Ayo yo ay, ay, güldüğüme bakmayın. Ciddiyim yaparım. Bana katılın. Konum onun o halde. Haydi canlanın biraz. Hayatta en çekilmez şeylerden biri nedir sizce? Hı, nedir? <gülüyor> Bence bir kadınla alışverişe çıkmak. Saatler ve saatler sürer ama... ...nedense yine de pek mutlu olmaz bu hatun milleti. Oysa aslında ne kadar basit bir şeydir değil mi? Al ve git işte ya. Ama yok yok yok. Hayatta olmaz. Hatun milleti bu işte. Size bir sır vereyim mi? İnanın ara bölgede bile böyle bir. Ya ya. Hatta geçenlerde olayı iyice abarttılar... Burada da büyük bir alışveriş merkezi kurulsun istediler. Heh, nasıldı? Hı, AVM. Yani siz böyle diyorsunuz değil mi? Nasılsa hayat kısa. Bari sözcükleri de kısaltalım. <gülüyor> Bu AVM'ler oldukça ilginç yerler. Yüzlerce dükkan, binlerce farklı ürün. Sinemaları, kafeler ya da arka kapısı gece yarısı hikayelerine açılan gizemli dükkanlar. Siz siz olun kapanma saatine yakın büyük AVM'lerde fazla zaman geçirmeyin. Hele oyuncak almak için mankenlerle dolu bir mağazaya en iyisi mi hiç girmeyin. <gülüyor> ya da girin, girin. Girin ve bu geceki kısa hikayemizdeki gibi olay yaşayın değerli müşterilerimizin dikkatine alışveriş merkezimiz kapanmak üzeredir önemli duyurulur değerli müşterilerimizin dikkatine alışveriş merkezimiz kapanmak üzeredir önemli duyurulur değerli müşterilerimizin dikkatine İşlerin son dakikaya kalmasından nefret ediyorum. Umarım açık bir oyuncakçı kalmıştır. Ay 6 katlı mağazada bir tek açık oyuncakçı bile bulunmaz mı? Bendeki de tam şanssızlık. Ah işte bir tane var. Kimse yok mu? Hoş geldiniz küçük hanım. Bu saatte açık bir dükkan bulmak ne kadar güçmüş. Ay nasıl sevindim bilemezsiniz. Oysa ben Size e, nasıl yardımcı olabilirim? E, ben o büyük lahana bebeklerden arıyorum. Hani böyle rengarenk tombiş ve böyle fırfırlı elbisesi Aha, olanlardan. Evet evet bugünlerde onlar çok popüler. Ah, bir de bana sorun ev sahibimin küçük kızı günlerdir onlardan bahsedip duruyor. Zaten onun için arıyorum. Bu pazar günü doğum günü de. Sizin gibi özel bir müşteri için son bir tane var elimizde. İşte burada güzel bir paket yapalım. Ne dersiniz? Harika olur. Ah, ev sahibim o kadar iyi bir kadın ki anlatamam. Eve taşınalı bir ay oldu ama bende para yoktu. Hiç sorun değil dedi ve adeta büyük kızıymışım gibi davrandı. Ben de şimdi onun güzel küçük kızına bir hediye almak istiyorum. <gülüyor> Geçen ay sizin için güzel geçti. Evet he? evet hem de çok güzel. Yeni bir iş, yeni arkadaşlar. Gerçekten harikaydı. Bir şey merak ettim. Doğum gününe daha birkaç gün varken neden bu gece hediye almayı son dakikaya sıkıştırdınız? Özel bir sebebi var mı acaba? Ee, bilmem. Aslında evimdeydim, müzik dinliyordum. Sonra bir anda garip bir şekilde hediyeyi bu gece almalıyım dedim ve kendime burada buldum. Üstelik yağmur da başladı. Evet evet ve bayağı da iyi yağacak gibi duruyor. Bana öyle geliyor ki bu geçirdiğiniz bir ay belki de önceki hayatınız gibi değildi. Ne demek istediniz anlayamadım. Bir ay önceki yaşantınız nasıldı yani merak ettim. E, neden? Ne bileyim mesela nerelisiniz? İzmir, Ankara, Antalya. Ben e, gerçekten hatırlayamıyorum. Anlıyorum. Peki herhangi bir kimlik var mı üzerinizde? Nüfus cüzdanı ne bileyim ehliyet filan? Hayır yok. Peki aileniz var mı? Ya da hangi okuldan mezunsun? Bana bunları neden soruyorsunuz? Yani size ilgilendirdiğini hiç sanmıyorum. Bunların hiçbirini hatırlamıyorsunuz değil mi? Aylin Hanım. A, a, hatırlamıyorum ama a, bir dakika siz benim adımı nereden biliyorsunuz? Ben size adımı söylememiştim ki. Geçen ay neredeydi? Düşün, iyice düşün Aylin. Bu, bu iş çarından çıkmaya başladı. Ben ben ben gitmeliyim. Ödemeyi yapmadan gidemezsin. Yo yo oyuncakta kalsın. Ben gitmek istiyorum. Kapı kapı. Ne olmuş kapıya? Neden kilitlediniz kapıyı hiç anlamıyorum. Düşün Ayli. Sadece birazcık düşün. O zaman anlarsın. B bakın hanımefendi, ben adım Hülya. Bana Hülya diyebilirsin. Peki Hülya hanım, e, şimdi lütfen kapıyı açar mısınız? Neden? Ne demek neden? Çok basit. Çünkü açmayacağım. O zaman ben açarım. İmdat! Kimse yok mu güvenlik? Biri bana yardım etsin. İyi misiniz? Ah, ay şükürler olsun birini buldum. Bakın beyefendi ben buraya oyuncak almak için geldim ama... ama ...yukarıdaki dükkanın sahibisi Hülya Hanım adında bir kadın çıldırdı resmen. Ne oldu? Garip sorular sormaya başladı ve beni dükkanına hapsetti. Ben de dükkanın camını kırarak kaçabildim. Anlıyorum. O halde gelin sizi güvenlik odasına götüreyim. Tamam. Sonra da polisi arayalım tamam mı? Anca, ne dersiniz? Çok teşekkür ederim gerçekten sağ olun. Bir an öyle korktum ki. Buyurun lütfen buyurun. İyi ama burası güvenlik odası değil ki. Yok burası güvenlik odası Aile Hayır Hayır burada sadece mankenler var. Burası manken deposu. Sen sen adımı nereden biliyorsun? Hepimiz adını biliyoruz Aile. Çıkarın beni ya şu kapıyı yalvarırım. İşte buradasın. Anlamıyorum. Lütfen bırakın beni gideyim. Ben size bir şey yapmadım sizi tanımıyorum. Yalvarırım bırakın gideyim. Saçmanın bir faydası yok. Anlıyor musunuz? Hem bizi tanıyorsun. Yeni hayatını o kadar benimsemişsin ki... ...bizleri nasıl unutabildiğine inanamıyorum doğrusu. Aşk olsun Ayli. Bakın. Gerçekten sizi hatırlamıyorum. Kim olduğunuzu bilmiyorum. Ne olur. Neden gecenin bir yarısı buraya gelmek istedin peki? Ben... ...ben... ...söyledim ya gerçekten bilmiyorum. O zaman... Üç ay evvelki bir anını anlat Bu bir aydan önce herhangi bir yaşanmışlık Herhangi bir olay hatırlıyor musun? Ben Ben Bunlardan size ne? Ayrıca ne olursa olsun Beni burada tutmanız için bir sebep yok Bakın Ben evime gitmek istiyorum Sen zaten evindesin Bizimle burada Ait olduğun yerdesin <gülüyor> Zaman doldu Dönüşüm başlayacak. Madem hiçbir şey anımsamıyorsun, o aileşimde olacaklardan korkma. Ne olacak ki? Yine benim ailenim olacaksın. Sevdiğim kadınım. Özüne döneceksin. Tekrar manken olacaksın. Elif, ayaklarım, aman adam, bana neler oluyor? Özüne dönüyorsun. Olan biten bir şey yok. Süren do oldu sevgilim. Ne bir aylana da olsa dışarı çıkıp gerçek hayatın deneyimini yaşama sırası sendeydi. Sen sıranı kullandın. Şimdi sıra başka bir arkadaşımızda. Aramıza tekrar hoş geldin tatlım. <gülüyor> i̇şte bahsettiğim de tam buydu. Hikaye böyle olmalı. Keyif verici, heyecanlı ve özel. Çok mutlu oldum cidden. O yüzden bu hafta ipucu ipucu yok size. Haftaya cuma gecesi, saat gece yarısını geçince... ...bendeniz mikrofondaki hayalet tabii ki burada sizleri bekliyor olacağım. Beni sakın unutmayın. Çünkü ben sizi unutmayacağım. Manken Yazan Necmettin Tedik. Yöneten Aziz Acar. Oynayanlar: Hayalet Haldun Ergüvenç, Kadın Nilgün Kasapbaşoğlu, Aylin Özden Ay Yıldız, Hülya Yonca Cevher Yenel, Fatih Ahmet Özerstan, Mehmet Dündar Müftüoğlu. Efektör Ufuk Tangel. mikrofondaki hayali